Sofiler kalplerindeki bulunan bütün külüratı atarak işte bu Halika Azam'ı kendilerinde bulan Sofi derler. Sofi kelimesine birçok manalar verilmiş biz ama hepsine temas etmeyeceğiz. Birkaç tanesini söyleyeceğim ben. Sofi kalbini safa getiren yani nereden geldim, nereye gidiyorum, niçin geldim, niçin gidiyorum. Suallerini, cevabını verip hakkı seven, hak olan, hakta olan, haklı olan kişiler Sofi derler ahlakını ve varlığını zühd ile ve ibadet ile geçiren ve ibadeti hakka seve seve yapan ve Allah'tan razı olup Allah rızasının dekeyiyle sofi derlerdi. Sofist kelimesinden gelmediydi İslam'daki sofi. Evvela vidayette İslam sofilerine zühat ve ubbat diye verilirdi. Sonra sofiye kelimesi sof gidiklerinden dolayı ve kalplerinin safa gidiklerinden dolayı sofi yakala verilmiş ki sofilerde kalpleri tertemiz, hak aşkıyla nurlanmış, Allah'ın verdiğine razı ve Allah'tan razı olan ve Allah'a hakkıyla seve seve ibadet eden hakkın bu kudretlerini düşünerek, bu nimetini düşünerek Allah'a seve seve ibadete sofi demişlerdir. Sofi demek kenara çekilip böyle insanların ayrılan, kendi başına kalıp, kendi başına ibadet manasına da değildir. İnsanlar arasında bulduk, insanları hak götürmek için insanların cefasına katılan kişiye sofi derlerdir. Sofi malıyla, canıyla, lisanıyla, her haliyle insanları refaha, saadete, felaha, nicata güterek kimsedir. Sofi kenara çekilirse eğer insanlardan ayrılırsa cemiyetten çıktığı vakitte sofi şu şekilde çıkar. İnsanlar benim zararından kurtulsun diye kenara çekilir. Yoksa insanların eza ve ceva zararından kaçmaz. Kendi zararından haklar diye. Sofinin elinden ve dilinden İnsanlar hayır görür, şer görmezler, zarar görmezler. Kötü insanların dahi kötülüğü görse ona mukabil kötülük yapmayıp onlara hayır ve dua ile onlara hakkı yönetmeye çalışana zorgu ederler.